13 Melek'ten merhaba. Güncel Drone ve Ambient eserleri arasında bulunacağımız bu geceki seçkimize... ...Türün Üstatlarından William Bazinski ile başladık. 2002 tarihli The Disintegration Loops albümüyle Ambient müzik tarihine aşılması güç bir çita koyan Bazinski... ...o tarihten beri irili ufaklığı 20'yi aşkın kayıtla külliyatını sağlamlaştırmaya devam etti. Müzisyen Temporary Residence etiketli son albümü On Time Out of Time'da gözünü gökyüzüne dikmiş ve... ...1,3 milyar yıl önce çarpışmış iki kara delikten yayılan yerçekimi dalgalarını sese tahvil etmiş. Bu kayıtta yer alan 4E plus 4, for er equals EPR'dan bir kestin akabinde... ...Celestial Tracks Mahlaslı film prodüktör Uni Uden'i konuk edeceğiz. Henüz yakın geçmişte sert kulüp müzikleriyle iştigal eden müzisyen... ...2017 tarihli Nothing Is Real kaydında ritimsiz yapılar ve düşünceli sinirlerle ...daha soyut seslerin peşine düşmüştü. Ee, yeni albümü Serpent Power ise dümeni katıksız uğultuya kırmakta. Ee, bu albümden seçtiğimiz Peace'in sonrasında ise aslında iki sene kadar önce yayınlanan bir kaydı. Uzun bir prolog 2 ile tekrar gün yüzü gören Yunan prodüktör Konstantin Skorlis'in Koyu Karanlık Hades albümünü ziyaret edeceğiz. Ve albüme yeni eklenen Fos'tan bir kesitle devam edeceğiz. Sıradaki parça Berlin'de prodüktör Jan Jelinek ile Japon işitsel sanatçı Asuna'nın ortaklığının ürünü. Jelinek, Asuna'nın çok sayıda org tuşunu seloband ile birbirine tutturup ürettiği uzun soluklu org uğultularına ilgi duymaya başlamış. Ve bu dolan başlı drone'lar ikilinin Signals Ballot'ın albümünde synth nabızları ve alan kaydı döngüleriyle bir araya gelmiş. Bu kayıttan seçtiğimiz Relief part 1'dan bir kestiğin ardından... İstanbul'lu müzisyen Ekin Üzel Ekin Fil Projesi teşkemizde yer alacak. En son Kaygı ve Körfez gibi filmleri müzikleriyle ses veren Üzel Tüzenci'nin İsveç Menşeli Etiket, Possible Motive'den yayınladığı Koma albümünden seçtiğimiz parça Patterns Visitors. Seçkimize İtalya'dan çıkma bir oluşumla prodüktör Giuseppe Berticcio'nun NIMH projesiyle devam ediyoruz. Endüstriyel gürültülere ve derin ambient ses manzaralarına ev sahipliği yapan proje yer yer etnik ve dini müziklerden de ilham almakta. Ee, Hollandalı etiket Winterlight'dan yayınlanan yeni NIMH uzunçaları Beyond the Crying Era'dan seçtiğimiz Aliquid Nightmare'ın akabinde komşu bir coğrafyaya İran'a geçip endüstriyel ses dokularına kulak vermeye devam edeceğiz ve Dark Ambient oluşumu Zerzes, The Dark'ı konuk edeceğiz. Ee, Tahran Menşeli bu projenin müpembe gölgeli uğultular içeren son uzunçaları Tower of Silence'da yer alan Lurking Spirits birazdan açık radyoda olacak. Berlin'de proje Cosmin TRG e, yeni kaydı Hope This Finds You well ilhamını kurumsal dünyada çalışanların iş verimliliğini artırma amacıyla tasarlanmış internet playlistlerinde bulunmuş. Ve bu şarkı listelerinde gözlemlediği şablonların tersi istikamette ilerleyip sentez, sampling ve alan kayıtları maharetiyle e, çeşitli ses manzaraları inşa etmiş. E, söz konusu bu kaydın kapanışındaki Furthermore'un sonrasında e, son dönemde... Nurhito Suda ve James Murray gibi çeşitli isimlerle giriştiği ortaklıklar kapsamında verimli bir dönem geçiren Belçikalı müzisyen Steen Hüvers konuğumuz olacak. Ee, Hüvers yeni uzun uzunçaları Tomodachi'de bazı müzisyen dostlarından kendisine kaynak materyali olarak sesler, melodiler ya da alan kayıtlarını yollamaları rica etmiş. Ve bunları baz alarak özgün ses kompozisyonlarını imza atmış. Ee, Albümü ismini veren birazdan kulak vereceğimiz eserin ilk çimentosunu döken isim ise Fransız müzisyen Sylvain Chauvière Sıradaki ikili okyanus aşırı bir ortaklık sürdürmekte. Detroitli Jason Kolb ve Danimarkalı Jonas Munk 2006'dan beri ...Below Observatory projesi kapsamında... ...faaliyet gösteriyor. E, chroma Kontur kayıtları ise... ...üçüncü ortak albümleri. E, minimalist bir ses paletini tercih eden ikili... E, ...seyrek ve uşuşkan melodilerle... ...umut var bir müzik inşa etmekte. E, şimdi kulak vereceğimiz eserlerin adı... ...Soft Logic. E, sonrasında ise genelde yayınladığı... ...Dark Ambient albümleriyle tanıdığımız... ...Oregon Menşeli Cryo Chamber etiketinden çıkma... ...görece daha rüyalı ve dingin bir... ...uzunçalara yer vereceğiz... Ee, Sezar Aleksandre'nin Mount Shrine Projesi'nin yumuşak ses bulutlarıyla şekillenen Goes On Broken Payment albümünden seçtiğimiz eser Held Breeze <Gülüyor> Kapanıştaki konuğumuz seçkilerimizin gediklilerinden Tokyo'da yerleşik müzisyen Will Long'un Seller projesi. Ee, geçen sene Şanga'ya yaptığı bir gezinin ilhamıyla kaydettiği ve seyahatinde kullandığı tek Çince kelime olan teşekkür ed ederim anlamına gelen Şişi adını verdiği yeni uzunçalarında sürekli gri bir pusun altında kaybolmuş bir şehri sese tahvil etmeye çabalamış Long. Ee, seçkimize de bu çabanın ürünlerinden Rain's Lit by Neon ile nokta koyuyoruz. Program kayıtlarına 13 Melek nokta adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.